Büyükada Yalman Köşkü, hatırla sevgili. 1888 yılında Selanik'te dünyaya gelen Ahmet Emin Yalman'ın köşküdür resimde gördüğünüz yapı. Ahmet Emin Yalman başarılı ve ödüllü bir gazeteci olmakla birlikte yaşamını anlatan 4 ciltlik yakın tarihimizde gördüklerim ve geçirdiklerim, gerçekleşen rüya, havalarda 50 bin kilometre gibi birçok kitabın yazarıdır. Bugün Kasımpaşa Bahriye Caddesi üzerinde adına açılmış ilk ve orta öğretimi veren okullar bulunmaktadır. Resimde görmüş olduğunuz Ahmet Emin Yalman'ın şahsına ait olan Yalman Köşkü 2006-2008 yılları arasında ATV'de yayınlanan hatırla sevgili isimli diziye ev sahipliği yapmıştır. Büyükada'ya gezmeye gelen herkesin özellikle merak ettiği, önünde fotoğraflar çektirdiği bu güzel mimarideki ev adanın iki büyük mahallesinden biri olan Nizam mahallesinde Çankaya caddesi üzerindedir. Büyükada'ya yolunuz düştüğünde bu güzel Yalman Köşkü'nün önünde belki sizlerde birer anı fotoğrafı çektirmek istersiniz. Zira önünden geçerken fark edilmeden geçilemeyecek güzelliktedir.